Nirman Duman. Arkadaşım İbrahim Duman'ın yengesi oluyor. Böyle kitap basmasından falan bahsederken, İbrahim de böyle böyle, bozon köyünde benim yengem var dedi, dokuma da çok iyi dedi. Hadi hep beraber gittik. Kadının hakikaten çok güzel eylemeyi, işi, o zaman çok gençti bu 15 senelik bir fotoğraf. O zaman çok gençti kadın, aklı başındaydı. Şu anda Alzheimer ve hiçbir şeyi hatırlamıyor. Sadece kalan bu kitapta bunun o anısı ve hayat hikayesi, o kendinin anlattıkları şu anda hiçbir şeyi hatırlayamıyor.